Yer ve şiddetle sarsıldığı, dağlar darmadan edilip parçalandığı, uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman, van Sizlerde Üç Sınıfa Ayrılırsınız. Ashabı Yemin Ki Ne Ashabı Yemin Ne Mutludur Onlar. Ashabı Şimal Ki Ne Ashabı Şimal Ne Bedbahttır Onlar.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 Sarhoş da olmazlar. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ Bir de tercih edecekleri meyveler. وَلَحْمِ Canlarının istediği kuş etleri. وَحُورٌ عِينٌ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 ريسيرم مخطوط <gülüyor> dalbastı kirazlar dolgun salkımlı muzlar yayılmış gölgeler şırıl şırıl akan sular wa ta'tiha tilka katira la maqtu'a wa la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 Ne serin, ne de faydalı olan, kapkara duman tabakası altındadırlar. İnnehum Çünkü onlar, dünyadayken, refah içinde şımarırlardı. Ve alel O en büyük günahta, şirkte ısrar ederlerdi.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 قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ De ki, Öncekilerde, sonrakilerde, Belli bir günün, Belli vaktinde, Mutlaka toplanacaksınız. Sonra siz, Ey yoldan sapanlar ve hak dini yalan sayanlar. Zakkum ağacının meyvesinden yiyecek. Karınlarınızı onunla dolduracak. Üstüne de kaynar su içeceksiniz.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 Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip, yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi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 اِنَّا <Sessizlik> لَمُغْرَمُونَ Eyvah! Emeklerimiz boşa gitti. <Sessizlik> Hatta doğrusu, biz rızıktan mahrum kaldık, sefarete mahkum olduk, derdiniz. <Sessizlik> Peki, içtiğiniz suya ne dersiniz?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 Levhi mahfuzdadır. La yemessuhu illel Ona tertemiz, abdestli olanlardan başkası dokunamaz. Tenzilum Rabbil alemin. Rabbil alemin. tarafından indirilmiştir. Efe bi hadel hadifi entum Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı? Haydi görelim sizi, can boğaza geldiğinde. O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz. Ve Biz ise ona sizden daha yakınız. Ama siz göremezsiniz. in kuntum Haydi bakalım. Eğer ahirette vereceğiniz hesap yoksa,